Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet bu hafta e, programımızı Veysel Eroğlu'nun yani Orman ve Su İşleri Bakanı'nın açıklamalarıyla başlayacağız. Biz sık sık zaten dile getiriyoruz onun yaptığı açıklamaları. Onun üzerinden konuşmak çok e, hem esprili oluyor hem de e, daha e, şey söyledikleri oluyor. Söyledikleri e, acıtıcı. Evet acıtıcı yani trajikomik oluyor genelde. Şimdi 12 Kasım'da da bir açıklama yapmış. Ee, yakın bir gelecekte dünyadaki en önemli sektörün gıda güvenliği ve gıda arzı olacağını belirtmiş. Bakalım neler demiş. Önce bir e, şu açıklamayı size okumak istiyorum. Ondan sonra oradaki birkaç tane noktadan hareket ederek e, konuşmaya başlayacağız. Türkiye'yi dünyanın gıda üretim ve ihracat merkezi haline getirmek istediğini söylüyor Eroğlu. Yeter ki bir sulama projelerimizi, barajlarımızı, göletlerimizi yapalım. Bu maksatla bir seferberlik başlattık. Ekonomik sulanabilir bütün zirai alanlarımızı suya kavuşturmaya kararlıyız. Bu çerçevede planlamalar yaptıklarını belirtiyor ve bir de ayrıca şunları söylemiş. 1954-2002 yılları arasında 276 baraj inşa edildi. 2002-2017 yılları arasında ise 451 baraj tamamlandı. Planlama, proje ve inşaat aşamasında bulunan 4, 727 baraj ise 2018-2023 yılları arasında yani 5 sene içerisinde tamamlanacak diyor. Sulama, içme suyu, enerji ve taşın koruma maksatlı olarak inşa edilen barajlarımızın sayısı 2023 yılında 1454'e yükselecek ve aziz milletimizin hizmetine sunulacak demiş. Yani baktık tam böyle iki katı. E, tam iki katı. Hı hı. Yani her zamanki yaptıkları Rakamlar. gibi işler rakamlarla oynamışlar. Evet. Yani 5 yılı 5 yıl içinde e, var olan barajlara e, bir o kadar daha eklenecek. Aynen. İki katına çıkacak. Hı hı. Böyle bir şey var. E, perspektifi var Türkiye'nin su e, alanında. Biz hı hı. de geçtiğimiz hafta e, İzmir'de bir toplantıdaydık. Su hakkı kampanyası evet. olarak. E, orada tam da bu meseleleri ele aldık. Aslında bir dünyada ve su krizi, e, Türkiye'de su krizi başlığında e, bir oturumumuz vardı. Daha hı hı. sonrasında işte dünyada gelişen su hakkı. Kavramı etrafına gelişen sosyal hareketler ve en nihayetinde de Türkiye'de su meselesine ilişkin bugünden insani ve ekolojik e, temelde e, ne yapabiliriz? ...nasıl bir adım atabiliriz... E, ...atölyesi vardı... E, hı hı. ...Veysel Eroğlu'nun yaptığı açıklamalara... ...geçmeden önce şöyle bir veriyi paylaşsak... ...faydalı olur diye düşünüyoruz... ...şimdi aslında bir yanıyla baktığımızda... E, ...gezegene mavi bilye deniyor... ...ve müthiş bir e, su varlığı var... ...bu gezegenin içerisinde... E, ...okyanusları biliyoruz... ...işte... E, ...aslında... Dünya yüzeyinin yüzde yetmişi sularla kaplı. O kaplı olan kısımda dünya su varlığının, tüm dünyadaki su varlığının yüzde doksan yedi oluşturuyor. Tatlı hı hı. su ise yüzde iki buçukluk bir alandan bahsediyoruz. Ama hı. bu iki buçukluk alan, e, kütle daha doğrusu e, her an erişebileceğimiz su varlığı anlamına gelmiyor. Bunun büyük bir kısmı buzullarda ve yer altında. Göllerde, nehirlerde mevcut olan suyu yani bizim... E, erişebilme açımızdan daha e, rahat olan su miktarı ise aslında bu tatlı suyun yani yüzde iki buçukluk kısmın e, binde dörtlük kısmına tekabül ediyor. Böyle sayılar azalıyor ve sonrasında da aslında ulaşabilir e, noktadaki su miktarının tatlı su varlığının binde birine tekabül ettiği söyleniyor. Şimdi bundan sonra hemen şey ifadesi kullanılır zaten. E zaten kıt bir kaynaktan bahsediyoruz. Hı hı, kaynak evet. hatta hı. bunun yanında hemen kullanılır. Doğal olarak bir krizden, su krizinden bahsedeceğiz denir. Ama şöyle bir şey var ki... E, ...suyun hangi alanda kullanıldığı çok önemli. Bizim elimizde bir takım, bizim elimizde değil herkesin elinde olan veriler hı hı. var. Geçtiğimiz yüzyılın içerisinde dünya nüfusu üç kat artarken... ...su kullanımı altı kat Artmış. Yani su kullanım alanlarında çeşitlendiğini görüyoruz. Bu tabii ki bir üretim modeline tekabül ediyor. Kapitalist e, ekonomi modeline tekabül ediyor ama neoliberal politikalarla birlikte bu su kullanım alanlarının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi Veysel Erol'un yaptığı açıklama da Hı -hı. aslında evet. e, ilk adımı bunu anlatıyor. Su arzını arttırıcı arttırıcı. Bir e, yöntem belirlediklerini ve bu yöntem daha öncesinden belirledikleri yöntemi devam ettireceklerini anlatıyor. Çünkü e, iklim değişikliğinden hiç bahsetmiyor örneğin. Hı hı. Daha detaylı yine anlatırız ama bu neoliberal politikalardan bir miktar devam etsek iyi evet. olur. Evet ee, şimdi düşündüğümüz zaman Nuran neoliberal politikaları biz zaten nasıl görüyoruz Türkiye'de? Bir ona birazcık ondan da bahsetmiştik zaten sunumda yaptığımız toplantıda daha doğrusu. Şimdi hep e, suyun arzını artırmak bu da ne demek? İşte daha fazla baraj, daha fazla HES, aynı zamanda suyu enerji olarak da kullanmak söz konusu. İşte bir şehirde e, sürekli aynı İstanbul'da olduğu gibi hani göçten dolayı bir su e, talebi varsa onu sorgusuz, sualsiz karşılamak, başka şehirlerden su taşımak yani havzalar Arası su transferi şeklinde görüyoruz. Bir yandan da neoliberal politikalara baktığımızda tabi bunların hepsi masraf demek. Dev projelerden bahsediyoruz, mega projelerden bahsediyoruz. Bunların hepsi yine müşteri dedikleri aslında vatandaş. Hı. En temel hakkı olan suya erişebilmek için para ödemek zorunda olan vatandaşın su faturaları sürekli... Pahalanıyor yani bir yandan da şey söylemi var zaten neoliberal politikalar hep şunu söylüyor yani aslında su çok ucuz bizim bunu daha da pahalı hale getirmemiz Te lazım de. ki su tasarrufu yapabilirim yani iklim kriziyle ilgili e, şeyi bile hani bu konudaki hassasiyetimizi bile madem öyle işte suyun fiyatını artıracağız demeye Tabii. vardırsa biliyorlar. Ekolojik kaygıları kullanıyorlar. Daha özünde şunu söylemek lazım herhalde. Hani, e, su e, insan türü açısından e, yaşamın vazgeçilmesi diğer yani canlıların canlılar işinde, e, içinde evet. geçerli hmm. olan bir şey. Ama e, bir kullanım önceliği noktasında e, çok geri bir durumdayız. Kesinlikle. E, yani suyun e, su varlıklarının mutlak korunması gerekiyor. E, i̇nsan türünün hayatta ee, devam etmesi için yani bu kopmaz bir bütünlük aslında burada anlatılması gereken nokta ee, hem su varlıkları müthiş bir biçimde tahrip ediliyor korunmuyor hmm. aynı zamanda e, su varlıklarının e, kullanım alanlarının çeşitlendiğini görüyoruz evet. her alanda hmm. e, su bir ham madde haline gelmiş durumda e, bu maliyet arttırıcı kısmını da örneğin İzmir'de özellikle ee, İzmir örneğinden yola çıkara aktarmak daha anlamlı olabilir. Evet. Ee, defalarca ifade edildi. İzmir'in e, yeraltı sularını e, sanayi Hı -hı. ambalajlı sular Hı -hı. bir kuruş para ödemeden çekiyorlar. Tam da ne miktarlarda yani? 80, yani milyon 80 milyon metreküp bir yılda. Metreküp bir evet. yılda. Ee, ama aynı zamanda bu su varlıklarının olduğu bölgede altın Hı -hı. madenciliğine Evet. İzin veriliyor. Yani su varlıkları kirletil, kirletici bir unsur olan, Hı -hı. E, çok ciddi hatta kirletici bir unsur olan faaliyete izin veriliyor. Bu aynı zamanda o bölgede yeni bir baraj yapılmasına da engel oluyor. Çok yakın bir me e, mesafede aslında şehre yapılacak olan yeni barajın yapılmasına da engel oluyor. Çamlı Hı -hı. Barajı. Bunun sonrasında da deniyor ki İzmir'in su ihtiyacı var. 200 kilometre öteden ee, hı hı. Manisa'dan e, yeni bir barajdan 2009 yılında yapılan bir barajdan İzmir'in suyu sağlanıyor. Sonra da deniliyor ki e, hı hı. su kirlendi. Suyu başka bir yerden taşımak daha maliyetli hale geldi. Hı hı. O i̇şte yüzden bu de... Su faturanız diye geliyorlar. Evet, su faturanız arttı. <gülüyor> evet Aynen böyle. Zaten bunun örneğini İstanbul'daki dinleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar. Melen projesi var, daha bir sürü proje var. Yenileri yapılmak isteniyor İstanbul'un etrafında bildiğimiz gibi yani bu böyle uzuyor ve bizim yaptığımız ufak bir çalışma vardı bir rapor yayınlamıştık Ankara İstanbul İzmir ve Bursa'da yani dört tane büyük şehirde su fiyatlarının nasıl arttığını ve su fiyatlarının insanların bütçelerinin asgari ücretle geçimini sağlayan dört kişilik bir ailenin aylık bütçesinin yüzde 14 ile 17'li 17 arasında değiştiğini göstermiştik biz zaten. Şimdi öyle bir şey ki bizde bu su zaten içilemiyor da yani buna damacana suyunu da şey yapmıştık. Hem içilemeyen bir su hem de biz ona dünyanın parasını ödüyoruz. Bir de üstelik ayrı olarak ambalajlı suya da para ödüyoruz. Bunlardan da bahsetmiştik. Bu da yine neoliberalizmin bir başka yüzü. Evet. Baktığımız. Ee, ara mı veriyoruz Evet yoksa... bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Şimdi ebay'den dinliyoruz. River. Wash my soul, I will come to your river Wash my soul, I will come to your river Wash my soul again To your river I will come to your river I will come to your river come to your river wash my soul. soul I will come to you river wash my soul I will come to you river wash my soul again Su hakkında bu hafta Eroğlu'nun, Veysel Eroğlu'nun yaptığı açıklamadan biraz yola çıktık. 12 Kasım'da. Şimdi e, tekrarlayalım bir. Veysel Eroğlu şöyle diyor. Sulama, içme suyu, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak... ...şimdiye kadar inşa ettiğimiz barajların sayısını 2023 yılında iki katına çıkartacağız. Yani 1454'e yükselteceğiz. E, bu sayede bütün yerleşim yerlerinin 2040 yılına kadar ihtiyacı olan içme suyu... ...kullanma suyu ve sanayi suyu temin edilmiş olacak diyor. Ve bir de şeyi ekliyor... ...dünyanın gıda, üretim ve ihracat merkezi haline geleceğiz. Yani bu ne demek? Yüzde yüz suların kullanımı demek... O, ...sadece o da değil oran ...aynı zamanda enerjinin de bir e, meta haline getirmek demek suyu. Bunlar son derece neoliberal politikalar ve iklim değişikliğiyle ilgili... ...hiçbir şey söylenmiyor her zamanki gibi. Evet. Ee, şimdi... İklim değişikliğini ciddiye almadığını zaten bu hük hükümetin biliyoruz. Ee, uzun evet. dönemden beri. Şu anda işte Bond'a devam eden COP 23'e katılım düzeyi de e, bunun göstergesi. E, e, Türkiye var olan e, kömürlü termik santrallerinin de aynı şekilde sayısını evet. artırmayı tüm Orada kömür... da iki kömür e, potansiyelini <gülüyor> %100 kullanmayı hedefleyen bir ülke. E, şimdi bu iklim değişikliğinin bizzat ee, yani iklim değişikliği küresel ısınmaya yol açıyor ve bunun e, işte etkilerini muhtelif alanlarda görüyoruz. Ama bir yandan da e, kömürlü termik santrallerin bizzat e, daha doğrusu enerji alanlarının çoğu e, su varlıklarını e, tükettiğini ve kirlettiğini biliyoruz. Evet. Yani e, ikili bir etkisi var. Yani küresel ısınma su varlıklarının her bir noktasına etkiliyor. Evet. Örneğin deniz seviyeleri yükselecek. Ve hı hı. yükseliyor. Bundan İstanbul ve İzmir'in daha doğrusu Türkiye'nin birçok kıyı kentinin etkileneceğini biliyoruz. İzmir dünyada Avrupa mı yoksa dünyada en fazla etkilenecek evet, şehir mi? 19, Büyük şehir. E, Avrupa üzerinde 19 hı, şehir evet. sıralaması yapılmıştı. İlkinde İstanbul, 3. sırada İzmir yer alıyordu. Evet. E, ama sadece hani deniz seviyeleri değil e, bunun yanı sıra örneğin Kar yağışının azalması, yer evet. sularını hı hı. ve nehirlerin beslenmesini çok olumsuz yönde etkileyen bir durum. Kar yağışı azalıyor, Anladım. sıcaklık artıyor, buharlaşma artıyor yüzey sularında. Bu anlamıyla aslında su varlıkları açısından da ciddi sorunlardan karşılaşacağımızı biliyoruz. Evet. Bunun yanı sıra bunu engellemek için ise baraj yapacağız diyorlar su Hı -hı. E, su krizini önlemek için. Suyu biriktireceğiz. Biriktireceğiz. Yani. Tabii ki tam bu. Yani bir yönüyle bakarsan, evet e, su az miktarda ise o bölge içerisinde biriktirmen Hı -hı. gerekir. E, ihtiyaç duyduğun döneme hazırlık olması açısından. Hı -hı. Ama suyun neden azaldığına ilişkin ya da Hı -hı. azalmasını engelleyici bir adım atmıyorsan, hatta onu daha da şiddetlendirecek kömürlü termik santralleri şey yapıyorsan, evet. o zaman bu yaptığın Hı -hı. E, yatırımlar. Ölü yatırma anlamına geliyor. Havaya gidiyor paralar. Tabii çözülemez yani krizi çözemeyiz. Daha da derinleşmesine yol açıyoruz. Çünkü bir yandan da işte bu havzalar arası su taşıma yani arzı e, sınırsız bir biçimde arttırma meselesine geliyoruz yine. E, öndeki krizi görmeden su varlıklarını muhtelif alanlarda kullanmak üzere oradan oraya evet. taşımaktan bahsediyoruz. Yani şeyden hiç bahsedilmiyor kullanım önceliğinden evet. az önce de biraz konuştuk bundan ama şöyle açıklayalım yani kullanım önceliği demek ortada belirli miktarda bir su var ve öncelikli olarak onun yaşama hizmet etmesi lazım evet. yani insanların en temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması ee, ekosistemin en temel Aynen. yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması, ondan sonra artanın işte e, geçimlik tarım dediğimiz hani gıda için kullanılması, ondan sonra tabii ki de can suyu bırakılması gerekiyor bütün bunlardan sonra. Ve ondan sonra e, işte tarım veya işte sanayi için bir miktar kullanılabilir diyoruz. Yani kullanım önceliği her zaman böyle olmalı diyoruz biz. Ama burada tam tersi her zaman sanayi ve endüstriyel tarım dediğimiz tamamen ekonomik üretime bağlı, çalışan sermayeye yönelik bir kullanım söz konusu onlara öncelik veriliyor. Şimdi e, Türkiye'nin var olan kömürlü termik santrallerini iki katına çıkartma dediğimizde e, başlıyoruz. Hı -hı. Burada su tüketiminin ne boyutta olacağını çünkü su kömürlü termik santrallerde e, çok yoğun bir biçimde her aşamasında evet. kullanılıyor Hı -hı. E, büyük miktarlarda tükeniyor aynı zamanda mutlak ve mutlak kirleniyor. Evet. Yani buna ilişkin birkaç tane şey hızlıca aktarabiliriz. Yani bir maden ya da kömür rezervini e, ulaşmak açısından önen hani ilk yapılan şey yeraltında eğer e, şey varsa su varsa bu yeraltı suyu kaynağını kurutmanız gerekiyor madene ulaşabilmeniz için. Evet. Hı -hı. Yani rezervi kur kurutmak amaçlı önce su mi? çekiliyor. Sonra yıkama amaçlı var. Kömür yıkama işlemi ee, ...kömür cevherinden taşı, sülfürü ve külü temizlemek için yapılıyor. Burada da tabii çok e, ciddi anlamda sadece suyu tüketmiyorsunuz, aynı zamanda kirletiyorsunuz. Soğutma amaçlı hep söylüyoruz, santraller tabii enerji üretimi sırasında çok ısınıyor. Bunun da hani o enerji santrali patlamaması için muhakkak soğutulması, soğutulması lazım. lazım. Soğutma amaçlı da kullanılıyor. Ve e, külün depolanması meselesi var. Yani o kömür yandıktan sonra... Kül formundaki atıklar ağır metallerin de içinde bulunduğu toksik ve kalıcı madde içeriği ve üretilen atıkların miktarı itibariyle çok uzun vadeli bir su kirliliği riski oluşuyor. Risk demeyelim bunu muhakkak oluşturuyor. Evet. Orayı da mahvediyorsunuz. Oradan yeraltı sularına külü depoladığınız yerden geçiyor, toprağı kirletiyor falan diyebiliriz yani. Pek çok şeyi var, evet. etkisi var. Ve Türkiye kömür tüketimi konusunda hani bu kırmızı liste diye adlandırılan bir liste var. Ee, yani e, yapılmaması gereken evet. e, ülkelerin arasında üç ülkeden biri olarak biliniyor. Çünkü e, önemli derecede kuraklıkla e, muzdarip olacak iklim hı hı. değişikliğine bağlı olarak e, kuraklık yaşayacak bir coğrafi alan içerisinde. Ve siz buna rağmen hala kömüre e, yatırım yapıyorsanız aslında... Gerçek dünya ile bir bağlantınız yok anlamına gelir. Bir de bize şeyi fark ediyoruz. Yani e, daha büyük hedefler e, koyup ve işte yatırım alanında olsun işte bu e, termikli santrallerin sayısını arttırma konusunda asla e, şeyi duymuyoruz. E, suyu verimli ve tasarruflu kullanma yöntemini evet. duymuyoruz. Hiç. Duysak bile şunu e, böyle, şöyle duyuyoruz vatandaşa seslenerek <gülüyor> evet, tasarruflu aynen. kullanın noktasında Ama bir hükümet politikası, devlet politikası haline geldiğini hiçbir şekilde e, ya da buna yönelik yatırımların yapıldığını hiçbir şekilde görmüyoruz. E, vaktimiz çok azaldı ama e, bir Hı. şeyden bahsedebiliriz. Bu Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde coğrafya araştırması her beş yılda bir yaptığı bir araştırma sonucunu paylaşmış. 2015 yılında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, toplam su tüketimi... E, ...miktarındaki düşüşü tespit eder. başına da aynı zamanda düşüşü evet. olmuş. Evet. Bu rapor 90'nın e, 2015 e, arasında e, su, kullanılan su miktarının yüzde 25 oranında Hı -hı. düştüğünü gösteriyor. E, düşüşe e, üç etken neden oldu deniliyor. İlki 2009 yılında çıkarılan su koruma kanunu... Evet. E, su tasarruf konusunda e, başarı elde etti diyor ama kısmen bir başarıdan bahsediyor burada. E, onun dışında e, su hizmeti veren kurumların altyapı kaynaklı su kayıpları konusunda ...daha hassas oldukları... Hı -hı. ...Türkiye'de... ...aynı bakandan bahsediyoruz... ...Veysel Eroğlu açıklamıştı Hı -hı. değil mi... ...yüzde 55lere varan... ...kayıp miktarları var alt ya, yapıdan... Yarısından fazlası gidiyor suyun... Evet... ...musluklarımızla... ...ve bu konuda var. örneğin... E, Hı -hı. ...ciddiye alınabilecek bir şeyin... ...yapıldığını e, görmüyoruz... Evet... Aynı ee, zamanda şey de var Nurhan, onu da geri gelmişken söyleyeyim. Asbestli su borularımız var bizim, onların da temizlenmesi lazım. İnsanlar güvenmediği için tutup ambalajlı su şirketlerinden su alıyor. Ve bunu bu da, da su varlıklarının su üzerinde çok yoğun artırıcı. baskıları var, aynen. Üçüncüsü de e, su tesisatlarında su tasarrufu yapan sistemlerin giderek yaygınlaşması demiş. Bundan kastedilen ise e, yine 92 yılında çıkaran enerji politikası kanununa e, dayandırılarak... E, Atılan adımlar onlar da şunlar tuvaletler ve su sistemleri, e, tasarruflu su sistemleri hayata geçirilmeye çalışılmış. E, bu sayede sifonlarda yüzde elli, duşlarda ise yüzde otuz su tasarrufu sağlanmış. Yani Hı. seferberlik ilan etmek aslında bu alanlarda Öyle olur. Teşvik seferber. vermek bu Aynen. alanlarda olur. Su varlıklarını korumadığımız süre içerisinde Türkiye'nin tamamı e, su toplayıcı birim, Baraj gölet haline dönüştürseniz de hmm. e, su, e, yağmur yoksa kar yoksa bunları evet. dolduracak şey yok. Ya bin günde bin gölet dediler o projeyi tamamladılar ondan sonra baktık e, bin günde bu sefer bin yetmiş bir gölet diyorlar ama bu göletlerin içinde suyun da olması lazım senin de dediğin gibi yağmur yağmazsa kar yağmazsa bunlar nasıl olacak? Gri su kullanımından hiç bahsedilmiyor. Yani gri su kullanımı yapan ki çok basit bir şey. Hep söylüyoruz çok kirlenmemiş suyun tekrar kullanılması yüzde ellilere varan su tasarrufları yaşanıyor bu sayede. Yağmur suyu toplama bunlardan hiç bahsedilmiyor. İşte burada neydi rezervuar tuvalet rezervarların hı hı. küçültülmesi gibi çok basit bir şey. Yöntemle bile ne kadar büyük şeyler hani. E, ...tasarruflar sağlanabileceğini görüyoruz... ...biz bunları niye yapamayalım... ...seferberlik yapacaksak bu noktada yapalım... ...bunlara teşvik verilsin dediğin gibi... Evet, ...evet ama onun dışında biz işte böyle... ...rakamların e, büyüsüyle... E, ha, ...aslında... katına çıkardık falan diye barajlar... <gülüyor> e, ...hayatın hani... ...yaşam şeylerinin kesildiğini görüyoruz... ...imkanlarının ortadan kalktığını görüyoruz... ...bu krizi bit derinleştirici adımlardır bunlar... Evet. ...bunları karşı olmak... Yani ...bir neoliberal politikalara karşı durmak lazım. Hoş neoliberal politikaları önerenler de... ...aslında kapitalizmin krizine çözüm oluşturmadığını... ...kendileri de şu anda ifade ediyorlar. Bu politikaları uygulamamak lazım. Uygulanmamasına çaba sarf etmek lazım. İkincisi Hı -hı. ise iklim değişikliğine karşı... ...ciddi tedbirler almak gerekiyor. Kömürden vazgeçmek gerekiyor başında. Evet, bunun üzerine söylenecek bir şey kalmıyor... Evet, Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.